Propolis Arıların Dünyası Hazırlayan ve sunan Maria Sezer Merhaba, Propolis'e hoş geldiniz. Ben Maria Sezer. Geçen sefer... Kısa tüylü bombuz arası nasıl İngiltere'den Yeni Zelanda'ya gitti ve aynı tür 1980'lerde Yeni Zelanda'ya yüz sene gittikten sonra İngiltere'de nasıl yok olduğu üzerinde konuşmuştum. Bunu konuşurken e, bir yan patika'ya saptım ve bombus türleri kendileri nasıl sıcak tuttukları üzerinde konuşmaya başladım. Bazen böyle yan patikalara sapıyorum ama. E, ...kendimi alamıyorum çünkü enteresan bir bilgi geliyor önüme ve bunu paylaşmak istiyorum sizinle. Onu şimdi bitireyim ve sonra Golson'un kısa tüylü bombusu İngiltere'ye geri getirme çabalama hikayesine geri döneceğim. Bombuslar tüylüler fakat tüy miktarı türden türe değişiyor. Yani alt türler var çok bombuslarda. Çok tüylü olmak soğukken güzel ancak sıcakken fazla da gelebilir... Isılar 44 derece üstüne çıkarsa ölürler. Bal arıların ve eşek arılarının da böyle limit ısıları var ve bal arıları da eşek arısı kovana girince onun etrafına sarılıp ısıtıp öldürüyorlar. O sırada kendileri de ölmemelere dikkat etmeliler çünkü üst düzey ısı farkları çok küçük. Yani e eşek arısı ve bal arısının üst düzey ısıları ısıların e çok Küçük fark. Ancak bombusun daha soğuk kalan karnındaki kanı toraksa veya torsusu kanını pompalayabilir ve bu şekilde biraz rahatlayabilir. Çünkü karnındaki kanı daha soğuktur. Ayrıca çok sıcak olduğunda kıda toplamak için akşamı bekleyebilir ve Tabii ki bu kuzey, kuzey ülkelerde daha kolay çünkü günler orada yazın daha uzun fakat tropik yerlerde böyle bir şansları yok. Zaten tropik e, bölgelerde de pek yoklar. Küzey, kuzey ülkelerde güney ülkelerden daha çok bombuzlar var. Tropik yerlerde neredeyse yok. Türkiye'de bol bol var. Bahçemde sürekli bal kabakların e, çiçeklerin üzerinde görüyorum mesela. Hatta e, endüstriyel kullanılan bombuslar Türkiye'de de çok var. Belki de buradan getirildiği veya e, tabii ki e, bombusların bir sınır bilgisi yok. Onlar e, sınırlardan da geçiyorlar. Türkiye'ye yakın bölgelerden de bulmuş olabilirler. Bu arada e, Türkiye'ye e, kutu içinde bombusları e, getirmek yasakmış okuduğuma göre. De, umuyorum hakikaten doğru. Sıcak yörelerde yaşayan bombus ekseriyet daha az tüylü oluyor ve yüksek rakim ve çok soğuk yörelerin bombuslar çok tüylü. Bombus Dal Bomi adındaki dünyanın en tüylü ve kocaman boyutuyla bir fare kadar, düşünün böyle uçan bir hayvan ile karşı karşıya kalırsanız ne kadar şaşırırsınız değil mi? O da Güney Amerika'nın yüksek Andes dağlarında yaşıyormuş. Ant dağları zannediyorum deniliyor Türkiye'de bir de adı zaten anlatıyor, Bombus polaris var. Arktikti. Arktikte yaşıyor. Orada yazın en sıcak günü en fazla 5 derece oluyormuş. Evet. Kısa tüylü bombusların hikayesine dönelim. David Golson genel olarak ve özellikle kısa tüylü bombusların hakkında çok bilgi topladı ve artık Yeni Zelanda'da kısa tüylü bombusların olduğundan emin oldukları için Oldukları diyorum çünkü bir grup öğrenci ile üzerinde çalışıyor sürekli. On kısa tüylü bombuzları İngiltere'ye geri getirmek için bir plan doğdu. Orada araştırma yaptıklarında bu arı ne tür çiçeklerden beslendiği, ne tür yerlerde yuva yaptıklarını da, da öğrendiler. İngiltere'de kuşlar, yarasalar... ...bal arılar vesaire korumak için topluluklar var ve kuşları koruma vakfına gidip onlardan kendisi yeni kurduğu bombus arılar koruma vakfına strateji yardımı istemiş. Yani bir vakıf kurdu fakat o vakıfta o neler yapmak istediğini bildi bombuzları korumak ama bunu nasıl bir şekilde yapacağını hiçbir fikri yokmuş. Onlar da e, yardım ettiler e, ona ve bu şekilde üç sene içinde parasal destek de alabildi. Ee, Yeni Zelanda'dan bombus anası getirmenin en zor tarafı dünyanın güney ve kuzey yarılarındaki mevsimlerin tersliği ve onu nasıl yapacaklarını üzerinde düşünüyorlardı. Ama ilk yapılacak şey... ...kısa tüylü bombuzlar için yetere kadar verimli ve davetkar yaşam alanı yaratmak. Belki hatırlıyorsunuz ki geçen sefer anlatmıştım... ...onların en çok fazla e, aldıkları e, gıda e, kırmızı yoncadan. Ama tabii ki bir sürü başka e, şeylerden de alabiliyorlar. E, David Golson, e, üniversitede hoca ve sürekli doktora projeler için başvuran öğrenciler ile araştırmalar yapıyor... Öğrencilerden biri çiftçilerle çalışmaya başladı. Yani onlar belli bir bölgede bu projeyi yapıyorlar. Yani kısa türlü bombus İngiltere'ye geri getirme e, projesi. Onlara hem eğitim, yani çiftçilere hem eğitim hem de e, yabani çiçek tohumu ile yardım etmişler. Çiftçilerin çoğu yok olan bir tür tekrar geri getir getirmek için bir şeyler yapabilmeleri e, çok hoşlarına gitmiş. Şimdi... Kısa tüylü bombuzları nasıl geri getireceklerdi? Yeni Zelanda'da bombuzlar Aralık ayında kuş kış uykusundan uyanıyor. Ee, geçen seferlerden biri artık, geçen sefer mi yoksa iki evvel ha, onu hatırlamıyorum. Ee, bir bombusun hayatı sene içinde nasıl geçtiğini onun için anlatmıştım. Yani e, onların birkaç ay ancak uyanık oluyorlar, e, yuva yapıyorlar e, ve tekrar e, ve ölüyorlar. E, öbür kalan aylarda yerin altında, yuvalarında yani e, yalnız bir e, kış uykusunda yatıyorlar. E, yani İngiltere'de, Şubat'ta ne oluyorsa, Yeni Zelanda'da da tam altı ay sonra veya nasıl bakarsanız evvelde e, diyebiliyorsunuz oluyor. Aralık'ta. Onlara yakalayıp İngiltere'ye getirildiğinde arılar soğuktan donacaklardı. Acaba Yeni Zelanda'nın sezonun sonunda yani Mart'ta yeni çiftleşmiş genç analar yakalasalar diye düşündüler. Onları o zaman kuş uykusuna yatırsalar, uykuda, uykudayken getirselerdi yani 3 ay sonra Haziran'da onları bıraksalardı olur muydu? Ancak bu planda bir problem vardı. Genç analar çiftleştikten sonra hemen toprağın altına girip saklanıyorlar. Çünkü yenilmekten korkuyorlar. Herhalde o bir korku. Bir de ne kadar çok dolaşıyorlarsa o kadar vücutlarındaki yağdan kaybediyorlar ki bu uykudayken lazım. Çünkü sadece en kuvvetli, en şişman analar tekrar ortaya çıkabiliyor ilkbaharda. Yani çok büyük bir miktar. ...yerde kalıyor, bir daha hiç uyanmıyor. Onun için onları bulmak son derece zor oldu. Onu daha doğrusu imkansız ondan da vazgeçmişler o plandan. Yani bir sürü bir sürü strateji yapmaya çalışıyorlar. Ee, onu duyacaksınız. Aslında 100, 126 sene evvel İngiltere'den Yeni Zelanda'ya getirilen anılar... ...kış uykusundayken getirilmişti. Eğer bu mümkün olsaydı problem olmayacaktı. Ancak o sırada... İngiltere'de halen çok yoğun bir bombuz nüfusu vardı. Halbuki Yeni Zelanda'da çok büyük. Yani Yeni Zelanda memleketi çok büyük. Taşra'da taşlı, taşralı bir yer. Ve yetere kadar analar nerede bulabilecekler bilemiyorlardı. Yani bir sürü ana lazım getirmek için. Çünkü yolda ölenler olur vesaire. Onun için başka bir plan ile başladılar. Aralık'ta, Yeni Zelanda'da yuva bulmaya çalışan bombuz anaları yakalayıp yapay yuvaları yaratmaya çalışmak ve sonun sonunda takip edebilecekleri genç ve çiftleşmiş analar kuş uykusunda yattığında onları İngiltere'ye getirmek. Yani eğer artık biliyorsanız ki bir ana nerede yuva yaptı o zaman onu takip edebilirsiniz ve sonbaharda onu onlardan yeni analar çıkacağı için alabilirsiniz. Bildiğiniz gibi dünyada çok büyük bir bombuz yetiştirme endüstrisi var. Neredeyse tüm yediğimiz sera domatesleri satın alınan ve kutular içinde tüm dünyaya gönderilen bombuslar tarafından dölleniliyor. Ama bu bombuzlar herhangi bir tür değil. Bunlar sadece hapis hayatına uyum gösteren ve orada çiftleşen, Türkçesi maalesef bilmediğim bir tür, buff-tailed Yani beij rengi, kuyruklu, bombus gibi tercüme edilebilir. Ee, ve mutlaka Türkiye'de vardır o daha evvel söylediğim gibi. Aslında Türkçesi kolay bulunabilmeli ama ben bulamadım. Başka türler o şekilde çoğaltmak neredeyse imkansız ve hakkında da pek bilgileri yoktu. Vladimir Ptacak Pta, adında Çek bir bombus seveni bulmuşlar. O yeni yuvalar. Yonca dolu kafeslere yetiş, yetiş, yerleştirip yapmış ki bu şekilde arılar kendi gıda, gıdaları toplayabilsinler. Bu Golsun grubu için olmayacaktı çünkü o zaman bombuşları Yeni Zelanda'da yetiştirmek zorunda oldukları demekti ki öyle bir şansları yok yani orada kalamayacaklardı. Şimdi bütün bunları anlatıyorum ki böyle bir şey ne kadar zahmetli ve zor ol, olduğunu anlaşılsın hiçbir tür yok etmezsek daha iyi olur ve böyle şeylerle uğraşmak zorunda kalmayacağız. Neyse bunu söylemek herhalde gerek değil. Ee, o sırada Yeni Zelanda'da hobi olarak bombuşları yetiştirip çiftçilere satan Rosemary adında bir bulmuşlar. Daha evvel kısa tüylü bombuşları da yetiştirildiğini e, söyledi. Golso'nun öğrenciler bu e, öğrencilerden biri Yeni Zelanda'ya gidip genç çiftleşmiş analar anaları yakalayıp bunları rozmariye verdi. Rozmari onlara nektar ve nektar ile karışmış bir polen topçu verdi. Çünkü öyle e, yapıyorlar. Bu analar onu hazırlıyorlar kendilerine. Ve e, onları yumurtlamaya bıraktı. Bazıları kutularına başka bombuz, bazı kutuların... Başka bombus türlerden birkaç işçi de yerleştirdi ki yumurtalara çıkınca anaya yardım etsinler ve beklemeye başlamışlar. Bazı bombuzlar hemen ölüp bazıları iyi gözüküp yumurtluyordu fakat birden ölüverdiler. Bazıları hem yumurtlamaya hem hayatta kalmaya beceriyorlardı ama yuvaları çok yavaş gelişiyordu. Yani e, sağlıklı olması için bir sürü bir sürü olması lazım ki ablalar sonra kardeşlere baksınlar ve bir sürü bol olsun ki onlar da sonra çıksınlar ve ana olsun. O kadar e, zayiat olduğu için kışın bu lazım. Rosemary'de yonca polen, yani onun oturduğu yerde yonca polen olmadığı problem olduğunu tahmin ettiler. Zira yonca polen de çok yüksek. Protein miktarı bulunuyor ve ona mutlaka ihtiyaçları var diye düşündüler. Zaten bombuzları 126 sene evvel gübreleme amacıyla ekilen ve tohum yapmadıkları fark edilen yoncaları tozlandırmak için Yeni Zelanda'ya getirilmişti. Nihayet bazı yuvalar erkek arıda çıkartmaya başladı. Biliyorsunuz ki bu yazın sonuna doğru oluyor. O sırada işçiler de yumurtlamaya başlıyorlar yani hepsi birer potansiyel ana oluyorlar ve sonunda beş tane yeni ana çıktı. O analar çiftleşti ve onları İngiltere'ye getirmek için kuş uykusuna yatırıldı. Beş tane ana bir yeni bombus nüfusu başlatmak için yetmeyecekti ama en azından onları nasıl geri getireceğiz diye bir deneyim kazanacaklardı. Ee, galiba bir ara vermek gerekiyor değil mi? Evet. Bugün e, nostalji yani e, daha evvel neler yaptık, neler yanlış yaptık e, diye üzüntüsü, üzüntülü bir e, şarkısı ilk aklıma geldi. Gelen Yesterday the Beatles'den gelmişti. Yesterday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 Genies Evet, bazen daha evvel yaptığımız bir şeye pişman oluyoruz. Eee, Ondan sonra onu toparlamak çok zor oluyor. Ee, kısa bombusları İngiltere'de yok olduktan sonra ve Yeni Zelanda'da hala olduk, olduğunu fark edilen e, David Golson onları nasıl tekrar oraya getirmeye çalıştığını üzerinde konuşuyoruz. Evet. 5 tane kalmıştı orada yeni bombur anılarından. Ee, dur bakalım onları İngiltere'ye getirsek nasıl olur? Fakat aynı sırada da e, başka yuvalarından ölen arılar neden öldüklerini araştırmaya başlamışlar ki yanlışlıkla yaşayanları geri getirirken hastalıklar da getirmesinler. Maalesef birkaç hafta sonra Rosemary'deki kalan beş tane anada bilinmediği sebeplerden e, dolayı öldüklerini e, duydular. Ve o sene 2010'du. İngiltere'ye yeni kısa tüylü bombus o sene gelmeyecekti. Ee, tekrar değişik bir taktiğe ihtiyaçları vardı. Bu sefer daha evvel tespit ettikleri kısa tüylü bombuzları yaşadıkları yerlerde yapay yuva kutuları yerleştirmeye karar verdiler. Bombuzlar kendi kendilerine bakıp Yeni Zelanda'nın sonbaharında toplayabilecekleri düşündüler. O aynı öğrenci gene gitti ve kutuları yerleştirdi ama iki hafta içinde hiçbir kutuya yeni ana e, gelmedi birkaç tane yakalamaya karar verdik ve onlara yemek vererek hapish etti edip alıştırmaya e, denedik yani yeni yerine alıştırmaya denedi. Ancak onlara da e, kapı kapa açıldıktan sonra bir müddet uçup dönmediler. Bu sefer de başaramadılar. Fakat o sırada e, Golson'un kısa tüylü bombusun DNA'yı araştıran başka bir öğrencisi vardı. O da ilk seyahatlarında e, Yeni Zelanda'ya e, gittiklerinde buldukları kısa tüylü bombuslardan aldıkları örneklere bakıyordu. E, bunları müzedeki yok olmadan evvelki bombusların DNA'ları ile karşılaştırıyordu. Ee, yani eskiden bu e, toplum bu e, bombus toplumun DNAsi e, nasıldı diye. Ve bir de Güney İsveç'teki sağlam kalan kısatülü bombus nüfusundan örnekleriyle e, karıştır karşılaştırıyordu. Yani 3, Üç e, toplum veyahut üç nüfus e, karşılaştırıyor. Yeni Zelanda'daki e, bombusları, e, Güney İsveç'te İsveç, evet, ve de e, müzedeki e, yani artık bu bir nüfus değil ama ölüler e, karşılaştırıyor. Öğrenci her nüfusun ne kadar çeşitli genetik yapıları olduğunu araştırıyordu. Araştırmadan şaşılacak sonuçlar çıktı. Yeni Zelanda'da olan arıların neredeyse genetik çeşitliliği yokmuş ve e, İngiltere'deki müze örneklerinden çok değişikti. E, 1885'te 96 ana Yeni Zelanda'ya getirilmişti. Hangi türler olduğu maalesef o zaman kaydedilmediği onlardan dört tür orada ayak uydurmuş ve yerel olmaya başardı. Sonuçta Tüm Yeni Zelanda kısa tüylü yani o 4 türlerden bir tanesi kısa tüylü bombuşları sadece iki tane anadan çıktığı belli oldu. <gülüyor> Demek ki bir kuşak sonra tüm arılar birbirlerin kardeşleri veya kuzenleri olmuştu. Bu son derece ciddi bir tehlike. Normalde çoktan yok olmaları gerekiyordu. Ancak Yeni Zelanda'da o kadar ihtiyacı olan çiçek, onlardan biri yonca, varmış ki 126 kuşak devam etmeye başardılar. Ama o sırada son derece fazla değişmişler ve orijinal İngiltere'den gönderilenlerle artık alakaları yokmuş gibiydi. Ee, eğer bir insan kuşağı 25 sene olduğunu düşünür, düşünsek, o demek ki küçük bir grup insan 3.150 sene izole bir şekilde ve değişik bir ortamda yaşanacaktı. Ben şahsen merak ediyorum. Onlar nasıl ortalama, yani bizim bildiğimiz insanlardan farkları olurdu? Yani bunda hastalık türleri, e, çünkü sürekli bu aynı grubun içinde e, çoğalıyor. Şekil, diyelim ki herkesin çok uzun bir burnu var. Herkesin çok uzun ve aşırı uzun bir burnu mu olurdu acaba? Ki tabii ki çok daha cid, ciddi şeyler e, olur, beceri, kültür e, vesaire vesaire akla gelir. E, acaba bu çok değişik kısa tüylü bombuslara İngiltere'ye getirdiğinden halen orada yaşayabiliyor muydu? Orada akla geliyor, akıllarına geliyordu. Gelin görün ki İsveç bombusları e, orijinal İngiltere bombusları daha çok benziyorlardı. Bazen uzakta yara ararken bir şey burnumuzun önünde oluyor. Yeni Zelanda bombusların genetik yapıları hem de çok zayıf olduğundan planları tekrar gözden geçirip belki de İsveç'ten getirmeliyiz diye düşündüler. Çok konuşma ve düşünceden sonra bunu yapmaya karar verdiler ve bonus olarak ki en büyük avantajı mevsimlerin paralel gitmeleriydi. Ayrıca İsveç'teki ara hastalıkları İngiltere'dekilerle aynı. Onun için yeni hastalık getirmek için bir problem olmayacaktı. Bu ara 2011'de harekete geçmek için geç kalındı. Onun için o sene de bombuz getirmeden geçti. O sırada halen çiftçiler bombuşlara doğru olan yaşam anları yapmaya devam ediyorlardı ve çok başarılı oldular. Daha evvel çalıştıkları bölgede yok olan 3-4 tür bundan dolayı döndü değişik türler. 2012 senesinin Nisan ortasında İsviçre gidildi. Gazeteler haber yaptı ve doğa sevenler karşı çıktı. Ve tekrar gazetelerde yazılar çıktı. Ancak tüm resmi izinler ve yerel arı sevenlerin desteği olduğu için toplayabildiler. Ben bu protest anlayabilirim. Yani tür acaba azalıyor mu? Bir önemli bir miktar alınabiliyor mu? Ne oluyor? Madem ki sıhhatlı tek kalmış dünyada öyle bir topluluk var. Niye ondan alalım? Onun için o protestolar bence anlaşılır. Mayıs ortasında 89 tane çiftleşmiş ana yakalandı. İngiltere'ye gelindiğinde efele 14 gün karantinada tuttular ve enfeksiyonları olup olmadıkları çıkarttıkları pisliklerinden araştırıldı. O sırada ölenler oldu. Sebebi içlerinde parazit bir eşek arı türünden yumurtaları vardı. Yani o, o, o türler o parazitler onları yiyor ve yok oluyorlar. Başkaların bazıları bağırsak hastalıklardı ve onları yok etmek zorundalardı. Fakat sonunda ...51 tane sıhhatlı ana ellerinde kaldı. David Golson ve öğrencilere bombus aralar Koruma Vakfı üyelerine davet gönderdi ki onlarda yeni getirilen anaların bırakılmasını görsünler. Basın ve vakıf üyelerin önünde yeni yaşam alanlarına bıraktılar. Tabii ki bu hayal ettikleri kadar heyecanlı olmadığını çünkü arı çıkıyor uçuş kasla, kaslarını ısıtıyor, antenleri ile havayı kokluyor, biraz yönde duygusun doğrultmak için uçuşuyor ve yok oluyor. O kadar. Bombuslar da çok hızlı uçabiliyorlar. Yani çok çabuk, boş kalan bir yere bakıyorsunuz. Bu büyük hayvanlardan e, bambaşka bir şey. Onları e, bir daha e, teşekkür ederim bitmek üzere, evet, e, bir daha e, görmediler. O yaz, Aradılar ancak e, bulamadılar. 2012 yaz İngiltere'de çok ıslak ve soğuktu. Onun için arıların başlarına bir şeyler gelmiş olabilirdi veya çok daha uzaklara gitmiş olabilirlerdi. Ayrıca başka türlere benzeyebilir. Ama gene de gördüklerinde, e, gördüklerine dair bir sürü haber alıyorlardı. Tabii ki bir sürü e, gazetelere çıktı bu ve bir sürü bunun e, vakfının üyelerini de her tarafta bakıyorlardı. Biz gördük mü görmedikler. Fakat doğrulayamadılar. E, Golson Ocak 2003'te halen bu aralar yaşayıp yaşayamadıklarını bilmedikleri yazdı. Ama o sene gene İsviçre gidip tekrar arı getirmeye planlıyordu. Eğer başaracaklarsa birkaç sene içinde yok olan bir tür tekrar görebilecekleri umuyor. Ee, halen her tarafta bombuz arıları için verimli yaşam alanları yapmak üzerinde çalışıyorlar. Ee, bakayım. Evet. Onu o kadar e, anlatıyordu. Ee, bakalım. Evet, bugünlük o kadar. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Propolis. Arıların dünyası. Hazırlayan ve sunan Maria Sezer.